1648 numaralı konu, Hz. Peygamberin yeme, içme ve giyinme sırasında yaptığı dualar, Hazreti Peygamberin sofrası kaldırıldığında, hamd Allah'a mahsustur, hoş mübarek, kabule yakın olan ve arkaya atılmayan bir hamd ile, derdi.